Ne yapayım kardeşim? Hidayet Allah'tan. Bana hidayet nasip etmemiş. Demek ki benim sapkın olmamı istiyor. Evet kalp mühürlenmesi var. Allah dilediğine hidayet verir. Allah dilediğini yoldan saptırır. Ben Allah'a inanmaya ihtiyaç hissetmiyorum. Yani Allah bu konuda tasarruf bendedir diyor. Ama kişinin meyline göre, kişinin kendi isteğine göre. Yani bunu söyleyen kişiler, Allah bana hidayet nasip etmiyor diyen kişinin hallerine bak bakalım. Sen hidayet istedin de mi sana hidayet nasip etmiyor? Yani sen namaza kalktın, seccade yerden havalandı, uçtu mu? Sen camiye gitmeye çalıştın, cami infilak etti, patladı mı? Sen abdest almaya kalktın da sular dondu mu? Yani hiçbir şekilde sen cüz-i ihtiyarınla ve iradenle bir meyil göstermemişsin, ona dair bir isteğini belirtmemişsin ve hidayet bekliyorsun. Allah kime? Hidayet vermez. Bizim bildiğimiz, sıralıyoruz yani 50'den fazla ayette geçen Allah kafirlere, fasıklara, zalimlere hidayet vermez, onları doğru yola götürmez. Ben böyle biliyordum meğerse öyle değilmiş. Ayetlere baktığın zaman orada kavim geçiyor kavim. Kavim geçiyor çünkü vallahu la kavmel kafirin. Allah kafir topluluğunu hidayete erdirmez. Kavmel fasıkın. Fasıklar topluluğunu erdirmez. Kavme zalimin. Zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Burada bir topluluk söylemi var. O topluluk varsa topluluğu erdirmiyorsa topluluktan sıyrılanları erdiriyor ama çünkü bu, bu meseleyi duyduğumda Ali dedim ki o zaman eğer kafirlere hidayet vermiyorsa, zalimlere ve fasıklara vermiyorsa sahabeler müşrik olarak yaşıyorlardı. Aralarında kafir olan vardı. Zalim olan vardı. Nasıl olacak bu? Hazreti Ömer anh, iman nasip olmadan önceki evresini biliyorsunuz. Halid bin Berit önceki evresini biliyorsunuz. Daha birçok sahabeyi sayabiliriz Fatih bunda. ha demek ki Allah o topluluk yani zalimler, fasıklar ve kafirler topluluğundan çıkan kişiye hidayeti nasip ediyor. Hz. Ömer ona imanı nasip olma evresinde bir yalnız kaldığı an var. Yalnız yolculuğa çıktığı zamanda iman nasip oluyor. Mesela beraber toplu haldeyken nasıl? Çemkiliyorlar, ortalığı ayağa kaldırıyorlar düşmanlık nevinden ama yalnız başlarına kaldığında bir düşünceye giriyorlar. Sen bunların içinde olma ihtimalin çok yüksek. Tehlikeyi fark et ki nasıl o topluluktan çıkacaksın hesaplarını yapabilirsin. Velid bin Muğre'yi konuşmuştuk. Efendimiz Aleyhisselam gelen ayetlerle tevhidi tebliğ ettiği anı konuştuğumuzda orada bir tepki vermiyor. Hayır sen yalan söylüyorsun tarzında bir yalanlama yok. Tefsirlere bakın öyle anlatılıyor. Orada bir düşünme payı var. Belki de kalbine çarptı ama ayetin devamı bak bunu tasdikler manada diyor ki ''Sonra gitti, ölçtü, biçti. Bir daha ölçtü, biçti. Düşündü, taşındı. Sonra kahrolası nasıl da ölçtü, biçti. Sonra dedi ki sihirden ibarettir.'' O sihirden ibarettir'i de nerede söylüyor? Topluluğun içinde. Ona Allah meyil vermişti aslında biliyor musun? Topluluktan ayrı olduğu yerde yalnız vakitte bir tebliğ yapılıyor ona. O anda eğer ki topluluktan sıyrıldığı anı değerlendirseydi belki de iman nasip olacaktı. Ama ne yaptı? O rüşvetini aradı, beynine rüşvet verdi. Şanım, şerefim ne olacak diye, topluluk ne diyecek diye topluluğun arasına girdi. Sihirdir diyelim dedi. O yüzden, o yüzden. Allah razı olsun bugün Fatih çok güzel bir işaret verdi. Bir hicreti biz bin sene öncesine bıraktık. Halbuki bugün gün içinde onlarca hicret yaşıyoruz biz. Ve yaşamak zorundayız. Bulunduğun ortamdan, arkadaş ortamından bu zamanda o günahların olduğu ve günahların konuşulduğu haramlara sevk edilen ortamdan başka bir yere gidip oturmak bile, evine gitmek bile bir hicrettir biliyor musun? İşte Allah bize zorunlu hicretler yaşatıyor aslında. Ayrılıklar yaşatıyor ama biz bunların kıymetini bilemiyoruz. Bunların kıymetini bilemediğimiz zaman da o topluluğun içinde oluyoruz. Nasıl oluyoruz? Bak ona bakalım biraz. Ha bu zamanda onu da söyleyeyim. Yani bu hicret meselesi bedeni hicretler yaşanması lazım ama ekseriyette fikirsel hicretler. Yani fikri olarak ona katılmamak, fikri olarak o günahların konuşulduğu, empoze edildiği değil mi? Bu ortamlardan zihnini, kalbini, vicdanını, ruhunu çekebilmek. Bu tarz hicretleri yaşamamız lazım bizim. Ama bu fedakarlık ister abi. Bu fedakarlık ister. Yani bir fedakarlık yapman lazım çünkü bir şeylerin terki var burada. Sen bugün terk etmen gerekenleri terk etmezsen onlar sana Allah'ı terk ettirirler. Senin vazgeçmen gerekenlerden vazgeçmezsen Allah'tan vazgeçirirler. Gördün mü abi sarlamayı? Allah muhafaza. O yüzden buradaki mesele de madem ki böyle bir tehlike var, zalimler topluluğu var, fasıklar topluluğu var, kafirler topluluğu var ve abi Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Yani bu topluluklar nerede ben göremiyorum. Her yerde. Şu an sen YouTube'da mısın? YouTube'da fikrine yandaş olduğum birisi. Adam YouTube'da videolar çekiyor. Ve bu adam fasıklığın üçüncü derecesine gelmiş. Günahı günah olarak kabul etmiyor ve işlemeye şiddetle devam ediyor. Ve o günahla övünüyor ve o günahı her yere teşmil ediyor ve insanları da oraya sevk ediyor. Sen de onu izliyorsun. Aa ne kadar güzel, evet ya baksana ya falan diye ona yandaş olur, taraftar olur gibi onu desteklediğin zaman nefis hissesini arıyor, özeniyor. Ne oldu? O topluluğa girmeye meydun uyan sen. Onun fikriyat sana sirayet etmeye başlıyor. Her yaptığına taraftar oluyorsun günahlı hallerine bile fasıklık derecesine gelen, o günahlarıyla övündüğü hale bile taraftar oluyorsun sen. O topluluğa girdin mi girmedin mi şimdi? He Fatih? Yavaş yavaş öyle olmaya başlıyorsun. Benziyorsun. Kim bir kavme benzerse o onlardandır. Hadi bakalım. Hangi kavimlere benziyoruz biz? İzlediğin, fikirlerini aldığın topluluklar o adamlar, onun kitlesinin içine giriyorsun sen. Aynı şekilde zalimler, evet zalimlere meyletmeyin, ateş size de dokunur. Nasıl zalimler? Siyasetin olduğu ortamlar, bugünkü yani böyle siyasi olaylara bak tamam ya da Twitter'a gir böyle. Yani siyaset mi var? İftira, yalan, gıybet, birbirine çamur atma. Yani kendi tarafını temize çıkarmak için diğer tarafı ölsün, gebersin, orada biri o öldü mü oh be iyi ki de öldü şöyle yani bu tarz o kadar böyle yani iki tane hak olan görüş birbirine düşebiliyor. İki Allah diyen taraf birbirine düşebiliyor. Böyle bir ortamda böyle bir zalimlik ya düşünsene abi mesela bir yerde savaş olmuş tamam mı? Bir yerde savaş oluyor. Arakan'a zulmedenler Çinliler değil mi? Şimdi Çinliler adi insanlar ne yapıyor? Müslümanlara zulmediyor. Buradaki Müslümanlar diyor ki bizim Müslümanlar da gitsin onların çoluk çocuğunu, karısını, kim varsa masumlar her şeyi öldürsün. Olur mu abi? Olur mu Allah aşkına olur mu yani? Bak görüyor musun? Ne oluyor o halde yani hakkı savunayım derken her türlü zalimliği isteyecek vaziyete gelebiliyorsun. Ve çok zalimlikler oluyor yani kendi hayatında çevrene bak. Orada göreceksin zulme taraftar oldukça o zulmü işlemiş gibi olursun. O yüzden anladınız mı üstadın ben siyaseti takip etmiyorum demesini. Kalbim kayar da bir yerde bir zulüm olur oraya meylederim. O topluluklardan, o ortamlardan kaçmak için ne diyor? Ben bakmadım ne kaybettim, siz baktınız ne kazandın. O yüzden bundan hesabını yapmak lazım. Yani biz hangi kavme benzeyeceğiz, hangi topluluğa benzeyeceğiz? Hani fikrini benimsediğin insanlar oluyor. Abi ben onu izliyorum ya ben o... Yani farklı görüşler filan Lan oğlum o adamın elbisesini giyiyorsun sen. Sen ona hazır mısın? Anlatabildim mi? Yani adam videosunda Allah'a, mukaddesata, ağzı alamayacak hakaretlerde bulunuyor. Neymiş? Komiklik yapıyormuş. Ve sen onu alkışlıyorsun, ona gülüyorsun. Adam İslamiyet'e dala geçerek şakalar yapıyor. Nasıl olacak Ali? Gördün mü? Orada akışlayanlar bir topluluk işte, bir kavim gibi. Sen de onların arasında arkışlıyorsun. Böyle olunca oraya hidayet vermem diyor acaba. Ama elhamdülillah beş vakit namazımız var. Katıldığımız topluluktan çıkıp da tövbe ediyoruz. Allah'a karşı yalvarıyoruz Rabbim. Bizi sırat-ı ustakime ilet. Bizi sıddıklar, şehitler, peygamberler, salih kullarından eyle, onlarla bizi dost eyle, onlarla bizi haşre eyle diye her daim bu talebimizi getiriyoruz yoksa perişan oluruz. Gün içinde çünkü o kadar yani sosyal medyada haşirleşiriz ki sosyal medyada bu saydığım üç grubu bir saat içinde görebiliyorsun ve ister istemez taraftar olabiliyorsun bazen. İşte böyle bir tehlikenin olduğu yerde bize ne lazımmış abiler? Hicret lazım. Oturup kalktığın kişilere bir bak bakalım. Bugün takip ettiğin kişileri bir gözden geçirir. Sen kimleri takip ediyorsun? Kimdi? Bak adam takip ettiği kişiyle hayalen yatıyor, kalkıyor, onu düşünüyor. Onun, onun gibi olmaya çalışıyor, ona benzemeye çalışıyor. Ya o topluluktan olmaya başlıyorsun işte sen. Ali ne kadar değişik manaymıştı değil mi Hacı ağabey? Böyle bir tehlikenin ondan sonra niye olmuyor? Niye ben bir şeyleri başaramıyorum? Neden hakikati bulamıyorum? Neden hayatın düzene girmiyor? Hacı abi hakiki hidayet gelmiyor sana işte. Hicret yaşamıyorsun sen. Bir kenarıya çekilip de kendine bir hesaplaşma, iç muhasebe, nefis muhasebesi yaşamadığın sürece mahrum kalırsın Allah muhafaza. O yüzden yalnızlıklar Allah'ı bulmaya vesile ve ve ve... Ya bunun üzerine çok durmam gerekiyor. Hakkınızı Önemli bir mevzu çünkü. Su bulunduğu kabın şeklini aldığı gibi kişinin fikri, kalbi, ruhu, vicdanı da yine bulunduğu toplumun bulunduğu fikir topluluğunun şeklini almaya başlıyor. Ona benzemeye başlıyor. Çünkü herkes kendini bir yere kabul ettirme çabasında. Yani varlığını kabul ettirme çabasında. Böyle olduğu için de toplulukta erimeye başlıyor kişi. Bunu en çok üniversitede gördüm acaba ağabeyler. Üniversiteye doğudan gelen kardeşlerim geliyor, şimdi Egümesi'nde ortam belli. Oradaki bakışlardan rahatsız oluyor belli bir süre sonra. Neden? Çünkü kendi safiyetini ...onlardan üstün göremiyor. Yani o bir övünecek durum, o safi, o temizlik onu koruma çabasında değil de... ...insan işte o bulunduğu yani kap nasıl bir şekil gerektiriyorsa o şekli almaya meyil uyanıyor. Çünkü ben kendim burada kabul ettiremezsem yaşayamam diyor. Özgüven eksikliği. Hangi özgüven? İmandan gelen özgüvenden bahsediyorum ben. Evet, mesele bu zaten. İmandan gelen, tevhidden gelen özgüven yoksa bir insanda dünyevi şöhret yönünden, riya yönünden özgüven peşinde koşacak. Kendini oraya kabul ettirmeye çalışacak. Üniversitede tam da bunun yeri zaten. Çok gelen kardeşlerim ve arkadaşlarımın eridiğini gördüm. Bambaşka, bambaşka böyle dinsizliğe taraftarlık içinde eriyip gittiler. Görüyor musun? Ne haller. O yüzden hakikaten yani insanın işte o kabiliyetleri ve istidatları da o yönde gelişiyor. Allah'tan isteyemeyecek dereceye gelebiliyor. Kişi Allah'tan hidayet isteyemiyor. İman ve salaha liyakatı kaybolmaya başlıyor. Çünkü o toplulukta onlar yok. O toplulukta namaz yoksa senden de gidecek. O toplulukta küfür ve inkar varsa sende de onlar olmaya başlayacak. O yüzden şuradaki kardeşlerim vallahi şükredin Rabbimize hamdolsun bize bir hicret yaşatmış. Ve YouTube kanalımızda biz yaptığımız videolarla yani açtığımız kanallarla hicret yaşatmaya çalışıyoruz. Gel hicretini bak o kadar topluluklar içinde şuraya bir hicrette bulun. Burayı izle, burayı takip et, fikrini buna göre şekillendir diye böyle bir çabadayız. Allah bu çabamızı daim eylese. Elhamdülillah. Son birkaç bir şey kaldı onlara söyleyeyim. Bitirelim inşallah. Şimdi buradaki toplum psikolojisini konuştuk ya abiler. Bu toplumu bozmaya çalışan güruhlar, bu dallin güruhu. Kişi üzerinden gitmez, akımlar üzerinden gider, daha kitleser. Bugün bir akım olduğu zaman herkes o akıma ister istemez kapılıyor mu? Yani giyim olarak baktığında, şarkı olarak baktığın zaman... Yani akımlarla herkese sirayet ediyor. Kişi işte o sürü psikolojisine girdiği anda kendini kabul ettirme için o adamların, o dalin ruhunun oyunlarına çabuk düşüyor bizi de bekliyor ve biz de düşüyoruz. Gün içinde çok düşüyoruz ama abi elhamdülillah yani ayağımız oraya değiyor. Şuradaki kardeşlerimiz ayağımızın pislendiğini görüyor. Fikrimizin pislendiğini görüyor. Bir el atıyor oraya. Doğru mu dilimizin pislendiğini görüyor bir el atıyor oraya. Hakikatle temizliyor orayı. O yüzden sen bu kadar delikanlılık yapıyorsun da seni o gruplardan çıktığında o hicretle seni kucaklayacaklar var mı? Sana yardım edecekler var mı? O pansuman, kalbine, ruhuna pansuman yapacak adamlar var mı? Değil mi? O kötü düşünceyle girsen buraya, yani o topluluk kısmıyla burada erir giderim ya. Elhamdülillah. O yüzden burası bir kale. Rabbim böyle o bataklığın içinde kendini gül bahçesinde zannedenlerden eylemesin bizi. Kur'an ve sünnet ışığında kavimler, topluluklar, cemaatler nasip etsin. Kabim tarafını böyle alabiliriz ki zaten bunun tezahürü ne? Kişilerde bunu nasıl görüyoruz? Üstad çok güzel risale Nur'dan nefsimize seslenerek söylüyor diyor ki ''Ey gaflete dalıp, bu hayatı tatlı görüp, ahireti unutup, dünyaya talip betbah nefsim.'' Bu nefis o toplulukları arıyor zaten. ''Bilir misin neye benzersin deve kuşuna? Avcıyı görüyor, uçamıyor, başını kuma sokuyor.'' Neden? Bu görmeyince, avcı da onu görmeyecek zannediyor. Gövde dışarıda avcı avlıyor. Bugün de bu üçlü toplum psikolojisinin yaptığı olay ölümü unutturmak. Meşguliyetlerle ölümü unutturarak istediği güruha kişileri dahil edebiliyorlar. Kişi ölüm unutunca zannediyor ki ölüm de onu unutacak. Ölüm geldiği anda en sağlam burçlarda dahi olsanız Malup olacaksınız. En sağlam kalelerde dahi olsan ölüm gelir seni bulur, saklandığın yerden çıkarır, o toplum da seni kurtaramaz. Hatta şöyle devam ediyor. Ey nefsim deme zaman değişmiş, asır başkalaşmış, herkes dünyaya dalmış, hayata perestiş eder, hayata tapar ve deli gibi insanlar hayatı seviyorlar, insanlar mutlular ve insanlar geçim derdine sarhoştur, sen bize ne anlatıyorsun deme deme çünkü ölüm değişmiyor. Her şey değişiyor ama ölüm değişmiyor. Ölüm ölmüyor. Kabir kapısı kapanmıyor, değil mi? Her daim bizi o kuyuya çekmek için bekliyor. İdam sehbası her daim orada duruyor. Sen istediğin kadar kendine morfin ver. Gafletle, dalaletle. O yürüyen bantta gider gibi oraya çıkacaksın. O zaman işte senin uyanman lazım. Uyan, uyan çünkü beşer yolculuğu da kesilmiyor. Sürat peydah ediyor. Aynı senin gibi ben de herkes gibiyim diyenler de gittiler. Bak etrafında durdu mu onlar? Burada kalabiliyorlar mı? Hem deme ben de herkes gibiyim. Zaten herkescilik. Bu bahsettiğimiz mesele herkescilik. Hem deme ben de herkes gibiyim. Çünkü herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder ve herkesle musibette beraber olmak denen teselli kabrin öbür tarafında beş para etmez. Rabbim bu gibi nasihatlarla içe dönük hicretler nasip etsin bize. O üç bir olmayız inşallah. Evet. Allah sırat-ı mustakî nasip etsin.